Hilal Ceyhan Köksal yöneten Nisan Kumru. Asr saadette önceki bölüm. Hansala, Bedir de benim oğlumu öldürmüştünüz. İşte onun intikamını aldım. Oğlum Hansalaya karşılık sen Hansala. Bugün yaşadığımız tüm acıları iliklerinize kadar hissedeceksiniz Yürün Size yerlerinizde kalmanızı emrediyorum Peygamberimizin muradı bu değildi Baksanıza savaş bitti Biz kazandık Burada durmamızın artık bir anlamı yok Ey Müslümanlar Peygamberimizin sözünü hatırlayın Ve kumandanınıza itaat edin Durun gitmeyin nereye gidiyorsunuz Arkandaki tepeye baksana Okçular yerlerinden ayrılıyor Evet İlk denememde onlar bizi püskürtmüştü. Şimdi ise tepeyi terk ediyorlar. Bu bizim için bir fırsat. Peygamberimizin yanında ne kadar az kişi kaldı görmüyor musun? Az önce bir adamı Muhammed nerede? O yaşarsa ben yaşamayayım diye naralar atarken gördüm. Onun yanında olmalıyım. Oğlum Abdullah, Habib buraya gelin. Resulullah yaralandı. Anne senin burada ne işin var? Bırak şimdi beni. Şu atı üzerinde gezinen adamı görüyor musun? Evet o i̇bn Kamiye Az önce peygamberimizi öldürmeye an içtiğini duydum Babam ve kardeşinle buradan sakın ayrılmayın tamam mı? O adamın yaklaşmasına asla müsaade etmeyin Resulullah yaralandı Sancak! Allah'ım yardım et Sancak düşüyor Usab'ın kolu koptu Sancak düşüyor Sancak! 61. Bölüm Savaş alanında başkalarıyla vuruşmaktan kaçınan ve sadece hedefine kitlenen biri vardı. Vahşi bin Harp. Hind'in intikamını almak üzere Hamza'yı öldürmekle görevlendirdiği Vahşi, bu işi başarabilirse özgürlüğüne kavuşacak ve zengin olacaktı. Ustalıkla kullandığı mızrağını Hazreti Hamza'yı öldürmek üzere saklıyor, kimseye görünmeden avını takip eden bir avcı gibi Hazreti Hamza'yı takip ediyordu. İşte Hamza. Karşısına çıkmak mümkün değil. İki elinde iki karşısına çıkanı deviriyor. Yo yo yo yo. Ben onun yaklaşamam. Ancak bir boşluğunu yakalarsam bu işi yapabilirim. Ben Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza'yım. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan karşıma çıksın. Demek meydan okuyorsun. İşte buradayım. Gel o zaman! Al bakalım! <Gülüyor> Öldürdüğü yirmi kişi. Beni görmemeli. Şu kayanın arkasına saklanayım. İşte, Hamza'nın ayağı kaydı. Bu fırsatı kaçırmamalıyım. Biraz daha yaklaşayım. Evet, işte olur allah Ekber. Hamza yaralandı. Yardıma koşun. Hamza, yaralandı. Hamza! Hamza! Hamza! Duyuyor musun beni? Çok kan diyor. Mızrak karnından girip arkasından çıkmış. Bu yaraya dayanması mümkün değil. Be, Hamza! Beni görüyor musun? Görmüyor bence. Onu taşıyalım. Belki tedavi ederler. Artık çok geç. Son nefesini verdi. Hamza şehit oldu. Hamza! Hamza oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'tan geldik... ...ve yine ona döneceğiz. <gülüyor> Nihayet başardım. Hamza'yı öldürdüm. Artık özgürüm. Emrinizi yerine getirdim. Ne diyorsun? Yoksa... Hamza'yı öldürdün. Gerçekten... ...gerçekten yaptın mı bunu? Evet. Öldürdüm de kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte. Bakın... Onu size getirdim oh, Dile benden ne dilersen vahşi Ver onu bana Aslan avcısı Hamza Babamın, amcamın ve kardeşimin katili Hamza Yemin etmiştim kalbini sokacağım diye İşte bak şimdi avuçlarımda Ben kazandım İntikamımı aldım Al bunları Yanımda bulunanlar sadece şu kolye ve bilezikler Mekke'ye döndüğünde ağırlığınca altın vereceğim sana. Savaş o kadar kızışmıştı ki Müslümanlarla müşrikler ayırt edilemiyordu. Müşriklerin sevinç çığlıkları içinde öğrendikleri bir haber Müslümanların kolunu kanadını kırmıştı. İbni Kamiye Hazreti Muhammed'i öldürdüğünü ilan ediyordu. <gülüyor> Muhammed'i öldürdüm! Muhammed bin Abdullah artık yok <gülüyor> Muhammed öldürüldüğü midası Uhud'un kayalıklarına çarpıp yankılandı Müslümanlar bu acıya nasıl dayanabilirdi Resulullah yoksa savaşmanın ne anlamı vardı Kimisi hıçkırıklarını tutamıyor Kimisi elinden düşen kılıcını aldırış etmeden hareketsizce duruyordu Resulullah öldürüldü mü? Nasıl olur bu? Onun koruyucusu Allah'tır. Ölmüş olamaz. Biz ne yapacağız şimdi? O yoksa savaşmanın ne anlamı var? O öldüyse biz de yaşamayalım. Evet biz de yaşamayalım. Ona kavuşmanın tek yolu ölmekse ben bundan sonra kılıcıma davranmam. Ne kadar çabuk kavuşursam Allah'a acım o kadar çabuk biter. Allah'ım sabır ver bize. Ya Rabbi biz bu acıya nasıl dayanırız? Allah. Im.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 Müslümanların bu tavrından dolayı senden af ve özür dilerim. Bana yardım et. Sad, Ömer ne duruyorsunuz? Hadi kalkın ve savaşın! Savaşın! Vallahi ben Uhud Dağı'nın eteklerinden cennetin kokusunu alıyorum. Yürüyelim! Evet. Resulullah'tan sonra hayatta kalıp da ne yapacaksınız? Yürüyelim! Resulullah'ın çarpışarak canını feda ettiği şey için siz de savaşın! Vallahi şehitlerin buluşacağı yer cennettir. Savaş meydanından kaçmak Pes etmek mümine yakışmaz Hadi yürüyün Hadi savaşalım Sabit bin Dah daha da Müslümanları toplamaya çalışıyordu Ey ensar topluluğu Ey muhacirler, Bana doğru gelin Şayet Muhammed aleyhisselam Öldürülmüşse Şüphesiz ki Allah hayidir Ölümsüzdür Dininiz uğruna çarpışınız Şüphe yok ki Allah sizin yardımcınızdır. Peygamberimizin sağ olduğunu bilen ve onu korumaya çalışan bir grup sahabi, meydanda yayılan Muhammed öldü şayiasını yalanlamıyor, böylece Resulullah'a gelecek saldırıların önünü kesmeyi umuyordu. Peygamberimiz kendisini korumak için az önce parmaklarını kaybetmiş olan Talha bin Ubeydullah'ın ağır kanamasından ötürü bayıldığını gördüğünde, Kuzeni Hazreti Ebubekiri onunla ilgilenmesi için Talha'nın yanına gönderdi. Talha aç gözlerim. Talha beni duyuyor musun? Şükürler olsun nefes alıyor. bu Bekir sen misin? Evet yaranı sarıyorum. Benden destek al başını kaldıralım. Resulullah nasıl? İyi beni sana o gönderdi.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 Resulullah sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir. Seni güvenli bir yere. <gülüyor> <gülüyor> evet. Resulullah'ın etrafında kalan sahabiler onu korumak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas peygamberimizin önünde Ebu Talha ise... Arkasında sürekli attıkları oklarla onu korumaya çalışıyorlardı. Allah'ım senin için atıyorum. Onu düşmana isabet ettir. Sa'din hemen arkasında duran peygamberimiz, Allah'ım Sa'din duasını kabul et. Allah'ım Sa'din atışını doğrult diye dua ediyordu. Ve Sa'din isabet ettirdiği her atışında, ''Devam et Sa'din, anam babam sana feda olsun.'' diye, onu destekliyor. Ey Allah'ın Resulü, oklarım gitmek üzere. Sizinkileri mi veriyorsunuz? Sa'ad, peygamberimizin devam etmesini ima eden bakışıyla azimle okları atmayı sürdürdü. Onun sayesinde düşman yanlarına yanaşmaya fırsat bulamıyordu. Ebu Talha da oklarını konuşturuyor ve Resulullah'ın zarar görmemesi için ona uyarılarda bulunuyordu. Ya Resulallah! Eğilin! Sağdaki okçuya dikkat edin! Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali de olağanüstü bir çabayla çarpışıyordu. Hazreti Ali'nin birkaç kılıcı savaşmaktan kırılmıştı. Savaşın yapıldığı alanda Kureyş müşriklerinin tuzak olarak kazdığı çukurlar vardı. Resulullah'ın bunlardan birine düşmesi, arkadaşları arasında büyük bir korkuya sebep oldu. Burada bir çukur varmış. Allah'ım bu nasıl olur? Ali! Resulullah düştü! Çabuk gelin bu tarafa! Ya Resulullah iyi misiniz? Ben aşağı iniyorum. Ebu Talha, Sad. Ben aşağı inip yardım edeyim. Siz yukarıdan çekin. Peygamberimiz çukurun içine düştüğünde bacakları oldukça zarar görmüştü. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Hazreti Ali eğilerek omzuna basması için ısrar etti. Ya Resulallah! Sarılın bana, sizi ayağa kaldırayım. Tamam, oldu. İyisiniz değil mi? Kırık falan var mı yerinizde? Yok çok şükür. Dizleriniz kanı Gayret edin, omuzlarıma basın. Ben sizi kaldıracağım. Yukarıdan çekecekler. Hadi biz. Hadi, hadi biraz daha yükselmelisiniz <gülüyor> Tamam tuttuk. Üç deyince Bir, iki, üç <gülüyor> Ya Resulallah İyi misiniz? Çok korkuttunuz bizi Banda olsun, Banda olsun, Size bir şey olmamış biler olsun, biler olsun, biler olsun. Ali uzat elini Resulallah güvenli bir yere çekmeliyiz Doğru söylüyorsun Tedaviye ihtiyacı var. Baksana yüzü gözü kan içinde. Benim parçaları hala yüzünde Dişleri kırıldı. Şimdi tek dizleri parçalandı. Daha eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir. Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı. Tamam. Ben onu yavaş yavaş mağaraya götürüyorum. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel. Dediğim yere anladın değil mi? Evet anladım. Sen Resulullah'a dikkat et biz arkanızdan yetişiriz. Burada Allah'ın izniyle güvendesiniz ya Resulullah. Kadınlara haber verdiniz mi? Ayşe ile Ümmü Süleym diğer yaraları tedavi ediyorlardı. Haber gönderdim. Öme! Evet. Ebu Bekir, geldiniz mi? Resulullah nasıl oldu? İyi hamdolsun. Kanamasını durdurmalıyız. Önce yüzündeki mihfer halkalarını çıkartalım. Ebu Ubeyde, ateş yakar mısın? Kanamayı durdurmak için lazım olabilir. Hemen yakıyorum. Ama senden bir ricam var. Ne istiyorsun? Müsaade et de halkaları ben çıkarayım. Sen daima peygamberimizin yanındasın. Bunu da bana bırak. Peki. Ey Allah'ın Resulü, bana müsaade eder misiniz? Yüzünüze bakayım. Şu miferi çıkaralım. Şakaklarınıza çok yakın bir yerde... ...iki parça demir var. Canınızı yakmamak için... Dişimle çıkarmaya çalışacağım Ebu Bekir Sargı hazır mı? Hazır Allah'ım kolaylaştır Zorlaştırma Bismillahirrahmanirrahim Çok zorlandınız ama çıktı Bana müsaade edin Hemen yereyi kapatayım Ebu Beyde Sen iyi misin? Aman Allah'ım. Dişlerin sökülmüş. Bir bezle buraya lazım. asr Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.